Yaratıcılık Eğitimi Münih'te yayınlanan ve genellikle çocukla ilgili konular üzerine eğilen Eltern yani Anababa Dergisi, ünlü çocuk kitapları yazarı İsveçli Astrid Lindgren'e başvurarak çocuk yılı münasebetiyle bir yazı yazması dileğinde bulundu. 1978 yılı Ekim'inde Frankfurt kentinde Alman kitapçıları barış ödülünü kazanan yazar, Frankfurtlu şair Johann Wolfgang von Göte'nin ''İnsan her yerde yalnız sevdiği kimseden bir şeyler öğrenir'' sözünü anımsayarak şöyle yazıyordu. Göte bir kez insan her yerde yalnız sevdiği kimseden bir şeyler öğrenir'' demişti. Bu doğru olsa gerek. Ana babasından sevgi dolu muamele gören ve ana babasını seven bir çocuk, çevresine karşı sevgi dolu bir tutum takınır ve bu temel tutumu yaşamının sonuna kadar sürdürür. Bu durum çocuk ileride dünyanın kaderini yönetenlerin arasına katılmasa bile faydalı olur. Ama beklenmedik biçimde günün birinde nüfus sahipleri arasına katılacak olursa tutumunda zorbalık değil sevgi izleri taşıması hepimize mutluluk getirir. Geleceğin devlet adamları ve politikacılarının karakteri de daha 5 yaşına varmadan biçim alır. Görevi gereği çocuk sorunlarıyla yakından ilgilenen Federal Gençlik, Aile ve Sağlık Bakanlığı tüm federal Alman vatandaşlarına gazete ilanlarıyla şu çağrıda bulunuyordu. Çocuğunuz bütün gece bağırdığı için gözünüzü kırpmadan kaç gece geçirdiniz? Çocuğun her şeyiyle ilgilenmek gerektiği için kaç kez bitkin duruma geldiniz? Belki bu da geçer, dayanmam gerek diye düşünüyorsunuz. Ya da bağırmak ciğerleri kuvvetlendirir diyorsunuz. Birçok ana baba çocuğuna ya yatıştırıcı damla veriyor, ya kulaklarını tıkıyor, ya da başını dinlendirebilmek için çocuğu başka bir odaya sürüyor. Sonraları bu ana babalar çocukları haddinden fazla sakin ya da mütecaviz olduğu, yatağını ıslattığı, tırnak yediği ya da durup dururken bağırıp çağırmaya başladığı için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Küçük çocuğa yalnız yemek vermek ve altını değiştirmek yeterli değildir. Çocuğun ileride tutuk mu, neşeli mi, dengeli mi, dengesiz mi olacağını yaşamının ilk üç yılının belirlediği hususunda güvenilir kanıtlar vardır. Demek oluyor ki sevelip korunduğunu hisseden, kucağa alınan, oyunlarla avutulan, çok küçükten itibaren öteki çocuklarla ilişki kuran ve yalnız bırakılmayan bir çocuk ileride daha uyanık ve girgin olur. Gerek yazar, gerekse bakanlıktaki uzmanlar, federal Alman vatandaşlarına iki gerçeği anlatmak istiyorlardı. Bunlardan biri, çocuğun bu devrede kesin etkiler edindiği konusunda bilginlerce sık sık tekrarlanan kanıdır. İkincisi ise başta gelen bir eğitsel yasa olup çocuğun okşanmaya ve sevgiye gereksinimi bulunduğudur. Yeni yollara girme cesareti Oyun bahçesi ile müze arası geniş bir alandır. Bu alanda oyun ve eğlence, sevinç ve ciddiyet, yaratıcılık vardır. Can sıkıntısı yoktur. Oyun bahçelerini büyüklerin yardımıyla kendileri yapan çocuklar yaratıcıdır. Büyüklerin yardımıyla bir müzeyi keşfeden ancak resmiyet ve can sıkıntısı bekledikleri bu yerde heyecan verici serüven bulan çocuklar yaratıcıdır. Karşılarına çıkan olanaklardan hiç çekinmeden faydalanabilen çocuklar yaratıcıdır. Örneğin büyük beyaz bir çarşafa bürünüp boğa yılanı diye bir parkta dolaşabilen çocuklar. Yetişkinler böyle bir oyun oynama cesaretini çoktan yitirmişlerdir. Gençlik araştırıyor yarışması için boş zamanlarında karmaşık deneylere girişen öğrenciler yaratıcıdır. Çocukları birlikte düşünmeye, birlikte oynamaya teşvik eden tiyatrocular da yaratıcıdır. Çocuklarla ana babaları aynı kursta bir araya getirip spor dersini aile eğlencesi haline sokan yüzüm öğretmenleri de yaratıcı olabilirler. Çocuklar aşırı derecede eğitilip de bir şeyi keşfetmek, bulmak ve yaşamak sevincini yitirmezlerse, Yaratıcıdırlar. Yaratıcılık nedir? Yaratıcılık insanın belli bir yeteneğini ifade eder. Ama hangi yeteneğini? Bu yetenek nasıl anlatılabilir? Roket araştırıcısı Werner von Braun bir söyleşide bu yetenekte söz konusu olan şeyleri şöyle sıralamıştı. Bilinen şeyleri, icatları, konstrüksiyonları yeni bir biçimde kullanmak, birbiriyle şimdiye değin olduğundan başka bir biçimde birleştirmek. Bilinen şeyler yeni bir biçimde düzenlenip başka bir biçimde kullanılmalıdır. Çocuklar bunu oyunlarında yapıyorlar. Sedirin üzerindeki örtüyü alıp masanın üzerine örtüyor ve masanın bacakları arasında inbilimcilik oynuyorlar. Örtü ve masa gibi gündelik hayatımızda kullandığımız eşya hayal yardımıyla birdenbire yepyeni bir fonksiyon kazanıyor. Fakat çocuğun hayal gücü yetişkinlerin koydukları yasaklarla sık sık engellenirse pek çabuk söner. Ortalık karışacağı için kanepenin üzerinden örtünün alınmasına izin verilmezse oyun hevesi hemen kaybolur. Çocuklar dünyanın yasaklarla dolu olmadığını anlamalıdırlar. Hayal körlenmemeli, beslenmelidir. Buna yetişkinler her zaman ve her yerde yardım edebilirler. Ailede, yuvada, okulda, oyun bahçesinde ve müzede. Günümüzün yetişkinleri ile yarının yetişkinlerinin bir arada bulundukları her yerde. Yaratıcılık nerede görülür? Eskiden Almanca'da yaratıcı anlamına gelen kreatif sözcüğü bilinmezdi. Bunun yerine şöp sözcüğü kullanılırdı. Bununla güzel resim yapma, güzel piyano çalma, amatörlerin temsillerinde başarılı olma yeteneği kastedilirdi. Çocukların yaratıcılığını düşünen kimse, Yalnız sanat ve müzik derslerini aklına getirmemelidir. Çünkü yaratıcılık bütün duyuları ve kafasıyla birlikte tüm insanı kapsar. Ve yaratıcılık kendini yalnız okulda göstermez. Her yerde çocukların oynadıkları, tecrübeler edindikleri, çevrelerini kendilerine göre yorumladıkları her yerde ortaya çıkar. Yaratıcılık teorisi buluş zenginliği, orijinalite ve sorunları yepyeni bir biçimde çözümleme yeteneği kendini çok çeşitli görevlerde gösterebilir. Belki küçük Karolin güzel resim yapamıyor ama öyle bir oyun bulmuştur ki sakat okul arkadaşı da bu oyuna katılabilmekte ve bu bütün çocuklara kıvanç vermektedir. Yaratıcı çocuklar yorucudur. Yaratıcı çocuklar yorucu olurlar. Bunun içinde hem evde hem okulda genellikle sıkıntı çekerler. Hayallerini işletmeyen uslu çocuklar ana babaları ve yetişkinler için rahat çocuklardır. Bunlar tüm emir ve yasaklara itaat eder, herkes tarafından övülürler. Bu çocuklar etrafındakileri kızdırmazlar fakat bunların yeni fikirleri, eğlenceleri, sürprizleri yoktur. Bütün güçlük birçok eğitici ve ana babaların iki şeyi birden istemesindendir. Bunlar çocukların hem uysal, hem sessiz, hem de orijinal olmasını isterler. Kendilerini rahatsız, huzursuz etmeyen bir yaratıcılık ararlar. Yaratıcılık olsun ama çatışma olmasın derler. Böyle bir yaratıcılığın olmadığını bugün artık Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki birçok vatandaş ve kuruluşlar anlamış bulunuyorlar. Yaratıcı düşünüş ve hareketin başlıca özelliği değişik olmasıdır. Bilinen çözümlerden farklı, yalnız geleneksel çözümün doğru olabileceği düşüncesinden uzak olmasıdır. 70'li yılların başlangıcından beri bu eğilim Almanya Federal Cumhuriyeti'nde eğitim sisteminin reformunu öngören birçok önlemleri desteklemektedir. Bu reforma kişileri ve kuruluşları inandırmak gerekmektedir. Çocukların yaratıcı olması için kuşkusuz yetişkinlerin bunu görev edinmeleri ve bu konuda aydınlatılmaları gerekir. Çünkü çocukların televizyonun önünde saatlerce oturmalarına izin vermek, Onlarla ilgilenip onlara bir şeyler anlatmaktan, zamanı onlar için harcamaktan çok daha kolaydır. Yetişkinler çocuk bakımı işini aralarında paylaşıp sırayla yapabileceklerini fark ettikleri anda çocuklara uygun bir çevre yaratma görevini daha kolaylıkla üstleneceklerdir. Çocuk evleri, çocuk dükkanları ve ana baba girişimleri bu yolda örnek alınmaya değer kuruluşlardır. Yetişkinlerin tutumu nasıl olmalıdır? Yaratıcılık çalışımı için bir program yoktur ama liberal eğitimle ilgili birkaç önemli kural vardır. Çocuklara zaman bırakılırsa, oyunlarını bitirmelerine izin verilirse, her ne kadar bazen akşam programı bu yüzden bozulsa da akıllarına daha çok şey gelir. Çocuklar baskı altında kalmazlarsa akıllarına daha çok şey gelir. Çocuk belki de büyük annesine doğum gününde alışılmış biçimde bir buket çiçek hediye etmeyecek de bir otomobil resmi yapıp verecektir. Yeni buluşlar değişik ve şaşırtıcı olabilir. Ama çocukların bu cesareti göstermelerine izin verilmelidir. Çevrelerindeki her şey önceden hazırlanmış, temiz ve pahalı olmadığı takdirde çocukların aklına daha çok şey gelir. Çocuklar çevrelerindeki şeyleri kullanmak, onlarla oynamak isterler. Onları ilerisi için bozulmadan saklamak istemezler. Çocukların yalnız masanın başında değil masanın altında da oynamasına izin verilmelidir. Heyecan, heves ve sınırlama arasında bir denge sağlanabilirse çocukların aklına daha çok şey gelir. Çocuğa sadece ne istersen yap demenin hiç faydası yoktur. Aynı biçimde böyle olur böyle olmaz diye kesin konuşmakta fayda vermez. Bazen buluş olanağı sağlayan alanın sınırlandırılması gerekir. Bütün özel ve kurumsal girişimler çocukların hiç teşvik görmeden yaratamayacakları görüşünden hareket ediyorlar. Yetişkinler için de bu durum aynıdır. Çevre esinlendiriyor, önce çözüm bekleyen sorunlar yaratıyor ve sonra bunların çözümüne olanak sağlıyor. Bu sorunlar üzerinde bu hususta sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum, biz ne düşünüyoruz, başka neler yapılabilir diye birlikte ve özellikle çocuklarla konuşmak gerekir. Yapılacak şey şudur. Çözüm biçimini başlangıçtan itibaren saptamadan karşıdakine fikir vermek, sorunları birlikte gözden geçirmek. Oğlunuz kendisine bir gömlek dikmek istiyorsa onun bu isteğini desteklemeli ve kızınız bu işlere hevesi yok diye dertlenmemelisiniz. Cesaret vermeli, zaman bırakmalı, olanak sağlamalı. Çocuklara meraklarını, isteklerini, umut ve hayallerini günümüzün dünyasında gerçekleştirebilmeleri için yardım edilmelidir. Bu yaratıcılıktır. Evde, çocuk yuvasında, okulda, oyun bahçesinde ve müzede bu yaratıcılık olmalıdır. Çocuklar bir şeyi olduğu gibi kabul etmek istemiyorlarsa, yetişkinlerle birlikte henüz işlenmeyen bir şeyi işler duruma getirmeyi istiyorlarsa, sorunların çözümlenmesinde yaratıcılık çok önemlidir. Bu bakımdan eğer her şeyin olduğu gibi kalmasını istemiyorsak, çocukların yalnız eskiden beri denenmiş şeyleri yapmamalarını istiyorsak, yaratıcılık kaçınılmaz bir gereksinimdir. Çünkü bir şeyin değişmesi mümkün olursa o şey için daha başka olanaklar vardır. O halde yaratıcılık kurallara da karşı gelip denenmiş şeylere karşı kuşku gösterebilmelidir. Yaratıcılık, biz bunu hep böyle yaptık formülüne karşıdır. Biri, biz bunu hiç böyle yapmadık dediği zaman yaratıcılık gerekir. Yaratıcılık uzay gezisinde başlamaz, ailede ve okulda başlar. Söz konusu olan başka bir şey düşünme, yeni yollar bulma şansıdır. Yeni olanaklar deneme şansıdır.